...nellezine amenu... ...şu kimseler ki iman ettiler... ...ve amilis salihat... ...amalis saliha... ...Allah'ın emirlerini seve seve tuttular... ...ve Allah'ın yasaklarından... ...men kaçındılar... ...ülaiki ashâb-ül cennet... ...bunlar cennetin eshabıdır, cennet arkadaşlarıdır... ...ehli cennettir yani... ...e peki ne kadar kalacak orada... ...dünyada 60 sene kaldı... ...arıkta cennette 60 sene mi olacak... ...hayır ebediye nasıl oluyor bu... ...60 sene küfreyleyen... ...ebedi cehennemde kalacak... Niçin acaba ebedi kalıyor? 60 senelik böyle kısa bir hayat müddetine ebedi cennet yahut ebedi cehennem niçin veriliyor? Halbuki adli olsa 60 sene namaz kılan. Aklımızca şey yani söylüyoruz bunu akılın. 60 sene namaz kıldı, 60 sene ibadeti, 60 sene iman etti, 60 sene cehennete kalması lazım. Öyle olmuyor. Bu kısa bir hayatın müddetini ebedi olarak Allah ruh taltif ediyor. Neden? Çünkü mümin dünyada 60 sene değil 60 bin sene yaşasa gene Allah'a kulluk yapacak. Onun için cennet oluyor ebediye. Çafir de 60 sene küfür değil, 60 bin sene, 600 güne yaşayan gene küfürde derlet oljin ce debei kalmaktadır. Acaba anlatabildik mi mümünde.